1250 numaralı konu, İbni Mesud'un, safların düzgün olması ile ilgili sözü, İbni Mesud şöyle diyor, hatırlıyorum ki, saflar tamamen düzgün bir hale gelmedikçe, namaz başlamazdı, Abdullah bin Mesud şöyle diyor, Allah ve melekleri ilk safta duranlara salavat getirirler.